أعوذ بالله م نشهد ا ل ي الرجيم ط ا ا ن ل ل بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ح م إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب ان ل ل ه م شرور أنفسنا ومن أنفسنا أ سيئات ا م ع لا ن من يهده اله ل ف ل الا م ض له يضلل ومن ف ه الله د ي ه نشهد أن ا إ ل إلا الله وحده لا شريك له و نشهد أ ن محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد فإن أصدق الأمور الحديث الله وخير الهدي هدي كتاب الله محتفاتها محمد وخير وشر 私たちの知り合い بدعة の知り ل いはあなたの知 ل 合いはあなたの知り合 ل はあなたの知り合い ا あたのの知り合いはあなたたのの知り合いはあなたの知たのの知り合いのはい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 Zaten kalp kenderiinden düzese, salih amel arama gibi bir arama aramaya ihtiyacımız yok. Kalp zaten bizi ne yapacaksa salih amele itecektir. Çünkü düzelmiş Allah'ın nuruyla dolmuş, Allah'ın işte、e, sıfatlarıyla kendini sabitlemiş olan bir kalp ne yapmayacaktır? Hiçbir zaman kötü amellere meyretmeyecektir ve sıkıntı anında ters dönmeyecektir. Öyle dem Ayahlarının üzerine insanı gerisin geriye döndürmeyecektir. Tabii、e, konuya girerken kamp meselesine, teskiye meselesine, ilim olsun, fıkıh olsun, tefsir olsun, hangi ilim olursun olsun, teskiyenin aslında konusu olan ve teskiyenin başında da zikredilmesi gereken her şeyin başında zikredildiği gibi hangi meseledir iklas meselesidir. Öyle değil mi? Çünkü iklasın olduğu yerde amelin ney vardır, amelin değeri vardır. İklasın olmadığı yerde amelin değeri yoktur. Nefis teskiyesi nedir dedik geçen hafta anlattığımda, nefis teskiyesi salih amellerin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 Sadece Allah'a kastetmesidir. İhlaz, insanın Allah'ın emrettiklerini yaparken, nehi ettiklerinden de uzak durarken, sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Taala'ya kastetmesidir. Onun dışında onunla amel arasına girecek her şey, elinin tersiyle itip raiyyi Allah yapıp onun için amel yapmaya biz ne diyoruz? Onun için amel yapmaya biz ihlaz diyoruz. Tabii ihlazı farklı şeyler, şekillerde tanımlayanlar da olmuş. Hatta mesela bazı âlimler raiyyi şeyi tanımlarken,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 なしゃりかれは、わびざりかおみゅっと。できばんんん、なまずん、ばんんん、こるばんん、ばんんん、うるむん、ばんんん、でるるるしん、へっさあああいしんです。はんげあああいしんです。おたがおうみゅんあいしんです。うるるむ、おたがおうみゅんあいしんです。ばん、ぼるんないんろんのん、でるペーがんべんです。ばん、ぼるんないんろんのん、いさんならだっき、ばん、ぼるだな、いきらさん、たなむだしゅう、なまずん、こるばん、しんぶいきり、ん、さじいばだ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ Ölümüm ve dirilişim. Yani kısacası neyim? Benim her şeyim ortağı olmayan kim içindir? Benim her şeyim ortağı olmayan Allah içindir. Bu aynı zamanda mesela bu konudaki hadisleri biliyorsunuz. Ebu Uma me Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Rasulullah diyor, Erayi tanajulen, Gaza, Yelte misul, ejra ve zikra lehu. Gördün mü diyor adamın biri savaşıyor ama sırvice、işte、ücret kazanmak için işte para elde etmek için ve insanlar onu zikretsin diye. Yani insanlar desin ki savaşıyor. アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。アダムは何も言わないでください。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 Yani adamın önüne sürülecek kadar öyle değil mi? Yani Arapça olarak, lugat olarak demek ki böyle bir amel var ortada. Allah bunu sürüyor adamlarının önüne. Sonra biz bunu heba emmend sura ettik. Biz bunu yerle bir ettik. Kimdir işte bu insanlar? Ya amellerinde ikhlas yoktur veya ikhlas vardır, sünnete uygunluk yoktur. Bizim konumuz burda nedir? Bizim konumuz burda ikhlastır. Yani bir insan, düşünün çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz, ağlıyorsunuz, koşturuyorsunuz, ders yapıyorsunuz, insanları topluyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Çok size göre çok büyük şeyler yapmışsınız. Ama bir gün geliyor. Allah diyor ki, bak senin yapmış olduğun bütün ameller bunlardır. Sen önüne sürüyor bu amelleri ve bir bakıyorsun hepsi yerler bile olmuş. Peki neden ya Rabbi diyorsun? Ben bu kadar yoruldum diyorsun çünkü onla ilgilendim, ders halkası kurdum, burnu yanına gittim, çabaladım, yoruldum, şöyle ettim, ailenle tartıştım, babam kızdı, annem kovdu, biri dayın bir şey dedi, amcam tekfirci dedi, şu böyle dedi. Allah diyeceksem bunları yaparken insanlar baksana ne kadar davasında sadık diye yaptın yoksa bak bu bile ne kadar tehlikelersin hani sebat sebat diyoruz ya sebat bile Allah için değil de insanlar desinler diye ya falan kesler döndü bunlar dönmesin diye olsa bunun daha yallah katına eziliyor yani çekiyorsun çekiyorsun Subhanallah bir gün geliyor Allah sen önüne yiyor bütün amelleri ve önüne yadıktan sonra bütün ameli peri yani yok ediyor Allah Subhanahu wa Taala ve sen de o terinle o çabanla ve böyle E, attan düşmüş gibi kalacaksın yani. Yapmış olduklarının hepsi önüne sürülecek ve Allah bunların hepsini ne yapacak? Bunların hepsini yerle bir edecek. İşte biz bundan dolayı ihlaslı olmak zorundayız. Yani amellerin boşa gitmemesi için, çabaların boşa gitmemesi için bir düşünsenize mesela. Bir binanın yapımında çalışalım güneşin altında. Yorulalım, yorulalım, yorulalım, yorulalım. yorulalım. Akşama kadar. Akşam dükkan şey işte binanın sahibi karşımıza gelsin. Hadi ya desin vermiyorum senin paranı. Yani yeryüzünde bundan daha ağır bir şey var mıdır insana? Olamaz mümkün değil. Bir günün ücretinden bahsetmiyorum ben. Yani okulunuzdan olacaksınız, diplomanızdan olacaksınız, işte işinizden olacaksınız, işte çevrenizden olacaksınız, babadan anneden olacaksınız, toplumdan olacaksınız. Kimi eşinden olacak? Sırf Allah için diye. Fakat insanın kalbindeki o bir an şeytanın bulunduğu bir mekenden yaklaşacak ve Allah diyecek ki senin böyle bir amelin yok diyecek. Sen var diyeceksin, o yok diyecek. Sen var diyeceksin, o yok diyecek. Süredik gözünün önüne daha kadar amel bakacaksin hepsini evvel mensur etmiş yani. İşte biz bundan Allah bizi bundan korusun, riyadan korusun, her şeyimizi on işin ihlası olan amelden eğilsin. İşte biz bundan dolayı ihlaklı olmak zorundayız. Yani dünyada dahi ahmakların işi dediğimiz ücreti alamama meselesi, kıyamette düşünün elimizde imkan var. Allah bize imkan vermiş, ihlasın yolunu göstermiş, nasıl ihlaklı olabileceğimizi anlatmış. Hala bu meseleler üzerine eğilmiyorsak. Bunu kendimize gündem yapmıyorsak ve kıyamette de ve şunu da biliyoruz, riyah öyle pis bir şey öyle bir hastalık kirdir, hastalıktır ki peygamber al-eteradî mesela karanlık gecede karın canlı ayak seslerine benzetiyor. Bu ne demektir ya? Yani karanlık gecede karın canlı ayak seslerini duyan var mıdır bu şu alimde? Yoktur. Riyah da yani ihlasın zıddı olan ameli boşa çıkaran riyah da bu kadar tehlikeli bir şey. Yani bu kadar tehlikeli bir şey ve peygamber diyor ben ümmetime en çok korktuğum şey budur, ciddi şeytir diyor.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 どんなに行き来をしたらいいの Yes,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 シェイタンの人たちは、いや、いや、いや、0や、いや、いや、いや、 Şeytan dünyayla yaklaşsın. Kadın, çoluk, çocuk adamın derdi değil ki şeytan o kapıdan yaklaşsın. Veya diyelim adamın derdi insanlar onu öfsünler, desinler değil ki şeytan o kapıdan yaklaşsın. Peki şeytan bunun saleh amelini nasıl ifsad edecek? Bunun başka bir yolu var mı? Yani ya bu dediğim yörden ifsad edecek, ya buradan, ya buradan. Ya dünyayla kandıracak. Yani rızaya ilahi gözünün önünden çekip dünyayı yani bak anlat çalış şavala dünyadan mevcut makamın olsun ya çoluk çocukla ona Allah'tan alıkoyacak öyle değil mi veya ota insanlar desinler diye alıkoyacak başka bir yolu var mı bunun? Başka bir yolu yok adamı başka şekil salih amelinden alıkoyamaz zaten ha demek ki ihlaslı bir adam dünya adamın umurunda değil. Kadın çolu soruk adam numununda değil, insanların demesi adam numununda değil. Ben yükseleneyim birileri alçalsın diğer cemaatler küçülsün biz yükselelim. Anlayışı da adamda yok. Peki şeytan bunu amelinde hangi yollar boşuna çıkaracak? Yani bizde şöyle bir anlayış vardır. Şeytanı tanımadığımızdan dolayı şeytan insana amelden alı koyar. Şeytan insana amelden alı koymaz. Yani şeytan insana amelden alı koymaz. Niye? Çünkü şeytan seni amelden alı koyduğu zaman Ne demektir? Şeytan sadece bir tane çağr etmiş oluyor. Seni amelden alıkoydu. Fakat sana riyayı bulaştırıp, ihlassızlığı sende hastalık haline getirdiği zaman iki defa çağırıyor. Bir hem senin amelin boşa gidiyor hem de yorulmuş oluyorsun. Yani hiç yorulmadan cehenneme gidmek var. Bir de şeytanın kalkalar içinde seni izlemesi var. Yorul, yorul, yorul, yorul ve o şekilde şeye git. O şekilde cehenneme git. Şeytan bu şekilde ne yapmış oluyor? Şeytan bu şekilde iki defa çağr etmiş oluyor. Çünkü ikinci sebebimiz ne? Neden ikhlaslı olmak zorundayız? Birincisi, ikhlaslı olmayan adam amelinin değerini görmez. Ne dünyadan afiyet de. İkincisi, şeytan kime yaklaşamaz? En büyük düşmanımız olan şeytan, ikhlaslı olan insanlara yaklaşamaz. Üçüncü madde, neden ikhlaslı olmalıyız? Neden ikhlaslı olmalıyız? Diye düşünürseniz.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 Yani selam vermeyen yoktur içinizde birbirinizi gördüğünüzde. Ama artık bizde öyle bir hal'e gelmiş ki adet haline almış. Selam vermek adet haline almış. Öyle değil mi? Düşünün bunu kalbinize yerleştirdiniz. Yani ben selam verirken öyle değil mi? İnsanlara Allah bunu benden ist istiyor diye yapıyorum. Yani ikhlaslı bir şekilde bunu yaptınız. Her vermiş olduğunuz selam, her yapmış olduğunuz gülücük, hep ya her yapmış olduğunuz konuşma ya canını sıkılıyor kardeşinizle şaka yapıyorsunuz mesela, kendinizi rahatlatması için. Ama bunun yanında niyet etseniz ya.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 Bizim ne yapmamız lazım? Bizim ikhlaslı olmamız lazım. İzzeti ve temkini yer yüzünde hakimiyeti isteyen, Allah'ın dininin yer yüzünde hüküm sürmesini, yer yüzünde insanları yöneten kanunların Allah'ın kanunları olmasını savunan insanların önünde başka bir çıkar yolu yoktur. Mutlaka ne yapmaları lazımdır? Mutlaka ikhlaslı olmaları lazımdır. Diyeceksiniz ki hocam niye? Müslümanlar yer yüzünde hakimiyetlerini Allah'ın yardımı olmadan kurabilirler mi? Kuramazlar.、Çünkü、yardım kimden de? İnne nasre min indilla. Yardım sadece ve sadece Allah'ın yanındadır. Öyle değil mi? Allah yardım etmese hiç kimse ne yapamaz, hiç kimse insanı kurtaramaz, hiç kimse insana hakimiyeti getiremez. Peki Allah yardımını yeryüzünden Müslümanları kuvvetledirmeyi neye bağlıyor? Allah Nur suresinde Müslümanlara diyor ki: "Wāʿad Allahu lilladīn ʿām alu min kum wa ʿāmilu sāliḥati la yastakhlfan nhum fi lārdi kana stakhlfan lilladīn min qablīhim." Allah sizden iman eden, salih, amel işleyenlere şöyle bir söz vermiştir. Allah sizi yer yüzünden kalifeler kılacaktır. Sizden öncekleri kalifet kıldığı gibi sizi de kalifet kılacaktır. Sizin korkunuzu emniyete çevirecektir ve razı olduğu İslam dininde sizi kuvvetlendirecektir. Şimdi Allah üç tane vaatte bulundu. Fakat Allah bunun yanında bizden bir şey istiyor. Ne şartına bağlıyor? Ya buduneni la yusruku ne bişey a. Bana ibaret edeceksiniz ve bana şirk koşmayacaksınız. Yani benim size yardım etmemi istiyorsanız.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 私た <m ur ly> l はあなたのことを知っている人です。私たちはあなたのことを知っている人です。私 t ちはあなたのことを知っている人です。私たちはあなたのことを知っている人です。私たちはあなたのことを知 e ている人です。l たちはあなたのことを知っている人で r 私 i ちはあ l たのことを知っ r いる人です。私たちはあなたのこと l a って e る人です。私たちはあなたのことを知っている人です。 私は7月に17日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27そに27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に2 ل 日に27日に27日に27日に27日に27に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27日に27に27日に27日に27日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に2日に İnsanlar desinler diye çalış, çalış, çalış yorun. Beş kişilere desede Allah sünbiler seni dünyada rezil ediyor. Lahum kiz yunfil hayatı dünya. Dünyada rezil oluyorsun. Hem de ahiret güne geldiğin zaman ya gerçekten manzara insanın tüylerini ürpertiyor yani. Bütün amellerini önüne getirecek ve bakacaksın ki bütün ameller hebe mescur amel olmuş. Yani o göz yaşlarının, o ağlamaların, o namazların, o ne bileyim, hepsi böyle. Bir bakacaksın ki Allah'ın katında ne olmuş? Allah'ın katında boş gitmiş çekmiş gitmiş. Şimdi özet olarak da başka bir çok madde sayılabilir ben kendi、e, aklıma yani veya öte hazırladıklarımı söylüyorum. Peki şimdi şöyle bir soru soralım diyelim ki yani iklastın hakikati nedir ya bu iklas nedir yani veya öte iklastın hakikati nedir veya niye iklas bu kadar zordur? Şimdi niye bu böyle bir başlık atmak ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü arkadaşlar birçokumuz iklastı şu, şu zannederiz bizçoğumuz zannederiz ki iklas demek Ben şunu için Allah için kaldırdım buraya koydum demek bu ihlaldir. Yani biz Allah için lafza ağzımızdan çıkıyorsa demek ki biz ihlaldir. Diyor ki kalbimizde niyet ediyoruz ya. Kimisi bir kimi bidat hele ağzıyla da yapar bunu. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılınca. Şimdi sorsan diyor benim namaz kesin makbul, garantilenmiş namazı. Niye? Çünkü Allah rızası için kelimesi adamın ağzından bir kere çıkmış ya. Bu Allah rızası kelimesiyle adam amellerini garanti altına almış. Aslına böyle bir şey yok. Biz ne dedik?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 Senin lisanı halin, senin lisanı kalını yalanlıyor zaten. Yani sen diyorsan bizi Allah işini yapıyoruz yani ama yine de işte yani bir, bir de desinler falan öyle değil. Sen gerçekten bunu Allah işini yapmış olsaydın.、Yani、bu birçoğumuzun başına geliyor. Benim de başına geliyor, senin de başına geliyor. Çok büyük hocaların da başına geliyor. Bakıyorsun çok önemsiz bir yerde şunu zikre diyoruz. Allah işini ne ama yani bu kadar dolmaz bir teşekkür de falan diyoruz mesela. Bu neyi gösteriyor? Bizde ikhlasın derecesini sıfır olduğunu gösteriyor. Madem Allah içinde İse o zaman Allah için niye teşekkür bekliyorsun ki? Zaman Allah sana teşekkür etmeyecek mi? Allah sana bu amellerinin karşılığını vermeyecek mi? O zaman neden şey yapıyorsun? Neden yani adamlar teşekkür bekliyorsun? İşte mesela bu olduğundan dolayı ve gizli olduğundan dolayı, bu kadar zor olduğundan dolayı ve insan genelde fark etmediğinden dolayı, selep alimleri ikhlasis şöyle şöyle tanımlamışlar diyorlar ki, İkhlasu cahetin, nijatul abdi, wa la kinn al ikhlas azizum. Bir saat ihlas bütün ebediyete kadar kurtuluşa vesile olur diyorlar. Yani öbüründe bir saat ihlaslı olursan diyor, اِخْلَاسُ سَاعَةٍ نَجَاتُ الْأَبَد۪ي Ebediyyen mutlu olursun diyor. وَلَكِنَّ الْإِخْلَاتِ عَز۪يزٌ diyor. Fakat ihlas çok zor bulunur. Öyle kolay bir şey değil. Tamam bir saat ihlasla ebediyete kadar kendini kurtuluşa alıyorsun ama, garantiliyorsun ama ihlas nedir? İhlas çok zordur. Hatta Süfyan-ı Sevri'ye soruyorlar diyorlar yani en zor şey nedir?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 İnsanlara diyor şehvetler süslü gösterildi. Kadın, çoluk, çocuk, dünya, savaş atları, ondan sonra altın, gümüş. İnsana ne gösterildi? Süslü gösterildi diyor. اِنَّمَا اَمْوَرُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَ Sizin çoluğunuz, çocuğunuz ve kadınınız sizin için nedir mallarınız? Sizin için fitnedir diyor Allah subhanahu ve tella. Öyle değil mi? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Siz malı çok aşırı bir sevgiyle seversiniz diyor Allah. بَنْ تُحِبُّونَ الْعَاجِرَ Bir deki istiyor siz dünyayı seversiniz diyor Allah Subhanahu Wa Taala. Şimdi belte uterun el hayat et dünya siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz bir deki istiyor. Demek ki insanın fıtratında ne vardır? Şehvetlere mail vardı ve insan şehvetlere ne yapar? Şehvetlere mail eder. Öyle değil mi? Ve insan olduğunu fıtratında başka bir şey daha var. Yaptığının karşılığını hemen görmek ister insan. Yani bak gidin bir insana sorun günlük mü istersin haftalık mı günlük istedim der. Haftalık mı istersin aylık mı haftalık istedim der.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 Yani teşekkürü karşılığı bir nevi elinin tensiline itiyorsun ve ittiğin vakti de bilmiyorsun. Yani adama şunu demiş oluyorsun iklas yapınca: Ben senin yanında çalışıyorum istediğin zaman ücretimi ver. Yani ben çalışıyorum bir sene iki sene fark etmez beş sene kırk sene altmış sene ben çalışırdan hiçbir insan bunu kabul eder mi? Hiçbir insan fıtrati gereği bunu kabul etmez. Niye? Çünkü insan yaptığının karşılığını hemen görmek ister. İşte insan oğlu da böyledir. Yani fıtratında dünya sevgisi, dünyadan bakam mevcu olması.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 Ya niye gelmeyeceğim ki bir görsünler biz pazartesi, perşembe tutuyoruz yani öyle değil mi? Gelmeyeceksin arkadaşlarının yanına öyle değil mi duracaksın. Ya bir de parayı verirken fakire mesela kimsenin olmadığı bir yerde bir evin kapısından atacaksın. Veya peygamber anlatıyor ya yedi kişi vardır Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı zaman kendi gölgesinde gölgelendirir. Biri de kimdir? Sağ elinin verdiğini son eli bilmez diyor peygamber. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil.、Ya、sağ elinin verdiğini sonun bilmemesi ama gizlilikteki şeyi anlatıyor, doğru noktayı anlatıyor peygamber.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 Öyle değil mi? Nasıl bizi mesela şeye, hiç ölmeyecekmişiz diye bize günah işletirsin? Ya tövbe ederim, tövbe ederim. İyiliklere gelince de dünya mı? Ya, yarın öbür gün öleceksin şu çola çoca, karıya bara arkanda bir şey bırak yani. Sanki hemen ölecekmişsin gibi. Yani dünya meselelerine geldi mi? Hemen ölecekmişsin gibi. Oğlum yarın öleceksin çocuğuna bir gelecek bırakmadı. Aha dön gitti. Öldüm çocuk karı, karı çola çocuk aç kaldı diyorsun, başlıyorsun dünyaya çalışmaya. Akşere düşündüğün zaman ya biraz amel yapmam lazım canım.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 Şimdi diyorum ya bak suyu kaldırırken ihlaslı olabilirsin ama indirirken dur sünnete uygun altından tutayım şuradan tutayım indireyim de diye riyaya giriyor olabilirsin. Suyu içerken Bismillah denersin dikersin ne günah alırsın ne bir şey indirirken millet bakıyor Elhamdülillah falan diye bitirirken bak başlarken riya yoktu ama bitirirken riya işin içine karışabilir. O zaman ne yapmak lazım? Yani hatta gün sabah kalktı mı şöyle ben ihlaslı olmam lazım ben ihlaslı olmam lazım diye insanın bu şekilde kendini Sürekli bunun üzerine tekrar ettirmesi lazım ki bu iş olsun. Ve emin olun, hani、e, seleften biri tabeine ve etwa ok tabeine ne diyor ya? Eskiler diyor az amel yapardı, çok mesafe katederdi. Siz de çok amel yapıyorsunuz, az mesafe katediyorsunuz. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi şu, bizde ihlas yok.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 Şimdi tabii、e, burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Peki bu iklastır olma durumuna engel olan durumlar nelerdir? Yani, yani insanın iklastına engel olan şeyler nelerdir ve bunlar nasıl atılıp insan iklast seviyesini elde edebilir? Birincisi riyâ, yani iklastın tam zıddı olan, iklastın zıddı riyâdır ve riyâdan nasıl kurtulunur? Bunu bilmek lazım yani. Birincisi nedir? Birincisi riyâdır.、E, riyâ ne demektir? Riya, iklas neydi? Yapılan her amellerde ve terk edilen şeylerde sadece Allah'a gözetenek yapmak. Riyah neydi? Yapılan amelin ya bazı kısımlarında veya tümünde Allah'ın dışında bir varlığı gözetenek, imma Allah'ın dışında, tamamen Allah'ın dışında veya Allah'la beraber başka varlıkları gözetenek. İnsan bir amel yapıyorsa bu nedir? Bu riyahdır ve Peygamberimiz neye, neye benzetir? Buna ne isim koyuyor? Gizli şük diyor ve ümmetimin üzerinde en çok korktuğum şey gizli şük'tür diyor.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 Şimdi şöyle bir düşünmen lazım. İnsanların seni görmesi, insanların senin hakkında konuşması, öyle değil mi? Yani riyah meselesinden konuşuyorum. Sana bir faydası veya zararı var mı? Şu bütün dünya bir araya toplansa, dediler ki, hocam dört dörtlüktür, hocam bir tanedir, hocam gibisi yok. Senin kalbinde riyah varsa bu övgüler sana kıyamette zerre kadar fayda verecek mi? Vermeyecek. Bilakis sana ne verecek, zarar verecek? Seni riyaha şadet olacak çünkü. Kıyamette hepsi. Senin riyana şahide edilmiş olacağım. Ya bu kadar mı ahmakız yani? Kendim için de söylüyorum bunu. Bu kadar mı kafamız çalışmıyor yani? Adamların bir de ne dünyada ne âhirette bir faydası yoksa? Neden insanları gözetip amel yapıyoruz? Yani kim bizi beğenirse, kimin gözüne girersek bize fayda verecek? Allah'ın mı insanların mı? Allah'ın öyle de mi? Yani biz Allah'ın yanında bir değer kazanırsak veya Allah'ın hoşuna giderse, Allah bizi överse? O zamandır bizim amelimizin faydası. Yoksa bütün şu dünya toplansa bunlar bir şeyler yapıyor, bunlar şöyle böyle dese bu amelin neyi yoktur? Bu amelin bize faydası yoktur. O zaman insan sürekli bu noktalarda nefsini muhasebe etmesi lazım. Ya ha, ben dedim ki görsünler. Peki bana ne faydası var bunun? Faydası ney? Zararı ney? Faydası ney, zararı ney? Bu ıslıkla ve insan sürekli asıl olanın Allah'ın rızası olduğunu, fayda verecek olanın Allah'ın rızası olduğunu insanın gözetmesi lazım. İkinci madde ney?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 Adamı karamıyor aslında kendini övüyor da işte Rabbi Ahmak bunun farkında değil. Yani şeytan onu öyle bir kollamış ki adamın bundan neyi yok, adamın bundan haberi yok. İşte anlatır. Yani söylemezler kendi babasının ailesinin kötülüğünü anlatıyor. Ya işte falan benim babam şöyledir böyledir. Ya bile ben çok ahlaklıyımdır hocam. Yani böyle sürekli iyi davranırım onlara. Aslında kendini övüyor ha babasının kötülüğüne falan söz konusu değil. Bizim işim ne geçerle mesela bu?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 Arada ben ne kadar bildiğini en kaliteli kocayı bilen nasıl aradan götürdüğümü kendince size spatlamış oluyorum. İşte bu çok büyük bir hastalık biliyor musunuz? Aslında bunlara düşmek sorun değil. İnsan bunlara düşebilir çünkü yani hatasız bir kulu yoktur. Fakat kindre en hayırlı katalı sürekli neslini müraçat eden. Ben bugün ne anlattım? Ben bugün insanlarla ne konuştum? Bunlara tedarik edip en azından akşam istihbar edince geri çeviriyorsun, sıfırlıyorsun yani öyle değil mi? Yani gündüz işliyorsun, akşam eve geliyorsun sıfırlama ihtimalim var.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 Ahlaklın şöyle çalışkan fedakar eve gitmedi. Şunu elinin tersiyle etti, bunu elinin tersi. Ne olacak yani? Hani bana bir faydası olacak mı bunu?、E、olmayacaksa niye düşünüyoruz bunu o zaman? Öyle değil mi? Yani mantık ender düşünsek, olmayacaksa niye bunu düşünüyoruz? Üçüncü hastalık ne? Üçüncü hastalık insanı ihlasdan alıp koyan tamah var ya tamah. İnsanın dünya malına ve insanların yanında olanlara tamah etmesi. Dünyadan mevcüe makama insanın ne yapması? İnsanın dünyadan mevcüe makama tamah etmesi. Şimdi bir şeyi Allah için yapacaksın, tamam mı? Mesela ilim okuyorsun, misal örnek. Şimdi ilim okurken Allah için başlıyorsun, tamam mı? Üniversiteyi okuyorsun, ya、e、şimdi sadece üniversite mezuniyeti. Mesela diye adam suptta okumuş mezun ede, ya bir de yüksek yapsak, ne olacak? Yüksek yaptı. Ya şimdi yüksekliği bitirecek doktor Abu Hanza olacak mesela. Ya doktorlu da bitese bir de işte profesör doktor falan, ya bir de ilahiyatta bir tane yapsak falan. Artık benim ismi yani bir konuşmanın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 私はそれを言うことができない。もし言うことができ ه いのですが、私はそ ن を言うことがで ل ない。私はそれを言うことができない。私は ل َを言うことができない。私はそれを言うことができない。私はそれを言うことができない。 私たちはそれを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言にことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことここここここここここここここ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 Ne istiyorsun 750 daha ne istiyorsun Allah'tan yani 750 milyon maaş alıyorsan veya işte 9 adam valla bir milyar ya bir milyar 300 veriyorlar diyor ya bir milyar 300 daha ne istiyorsun yani bir milyar 300 ne yapacaksın bir milyar 300'un üstünde yani demek ki sen nesin sen de ikhlas olmadığından dolayı yani dünya meyl olduğundan dolayı Allah seni paran parçetmiş yani hani peygamberimiz diyor ya kimin derdi dünya olursa diyor Allah fakirlini iki gözünün önünde kılıyor. Kimin derdi dünya olursa Allah fakirliğinin içi gözünün önünde aklar ve onu paran parçeder. Kimin de derdi kederi akıbet olursa Allah diyor onun zenginliğinin içi gözünün önünde aklar. Adamın evinde yiyecek yemek yoktur elhamdülillah ya vallahi falan. Bakarsın böyle şok olursun. Adamı teselli etmeye gidersin. Adamın evine giziden para koyarsın mesela. Hani adamı teselli çıkarken adam senin tesellidir. Şükretmek lazım. Bak halimiz ne güzel falan diye şok olursun yani. Niye? Çünkü demek ki bu adam dünyanın hakkatını anlamış, dünyanın ne olduğunu anlamış. kadere hakkıyla iman etmiş, Allah'tan geleni ne yapmış, Allah'tan geleni, Allah'ın yazdığından başkasının gelmeyeceğini bilmiş. Ve、i̇şte、bunlar da hepsi yine itikadla ne? Bunlar da hepsi itikadla bağlantılı şeyler. Ve son iki noktaya değineceğim. Birincisi, bak anlattıklarımın içinde hepsinde şuna dikkat ettiniz mi? Her şeyin yolu Allah'ı tanımaktan geçiyor. Yani ihlas olsun, rüya olsun, her şeyin yolu Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımaktan geçiyor. Allah'ın rezzak sıfatını tanımış.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 olmaz bunlar da hepsi neyden geçiyor Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıma fakat bizim hayatımızda isim ve sıfat ne demektir biz isim ve sıfatı niye öğrendiniz millete tartışmak için Allah aşağı istiva etmiştir İmam Bukhari de diyor İmam şa getireyim göstereyim fukulek berde de yazıyor falan hep munazağa bundan dolayı ne ilmimize bereket var ne takva neden hiçbir şeyimize bereket kalmamış yani öyle değil mi yani bak adamla esma sıfat öğreniyoruz tek amaç tartışma koca şuna nasıl cevap veririz bak hayatta kimcesiniz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 Gizliyken daha fazla yapıyorsan sen dört dörtlük müminsin. Yani gizli, kimse yokken Allah'la baş başa kaldığında o zaman yapıyorsan mümin budur işte. Ama bir de vay halimizde ki eğer insanlar varken yapıyorsak ve kimse yoksa elimizin tersiyle itiyorsak veya yapmıyorsak işte münafıklık budur. Yani birçok insanın nedir? Birçok insanın hastalığı da budur. Gizli hal ile açık hali ne yapmamak? Gizli hal ile açık hali denk getirememek. Bakın mesela. İns grup millet toplumun içerisinde ne hemen sünnetler kılınır bilmem ne yapılır adam evde oldu mu hiç aklına gelmez ya yorgunum yani bak, işten gelmiş ölmüş ders yapacak aklına gelmez adamın ama evde tek başına oldu mu fazla kılar daha fazla kılmadan ders yapma çok yorgunum ya peygamber diyor işte esneyerek falan namaz kılmayın yani doğru diye şimdi millet toplum cahil sapıklar veya müşrikler biz de cahil sapıklarız yani pardon biz ilim üzerine olan sapıklarız.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 Yorgunken bilmem neyle ama. O hadis orada işte bu haldeysek nifaktan şüphe edelim. Münafız demiyorum ama eğer biz bu haldeyken ne yapalım? Nifaktan şüphe edelim. Yani o zaman ihlas meselesinde insan için ölçü nedir? İhlas meselesinde insan için ölçü insanın gizliliği ve açıklığıdır. Yani insan gizliliğini ve açıklığını sürekli kovdur. Bunlar da bak iki şeye dönülür hep. Allah'ı tanıma ve nefsi muhasebe etme.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 Ama terk ediyorsa ameli teşekkür etmiyorlar diye, abu o insana riaker olduğuna nedir? Riaker olduğuna delildir. Bir de insanın kalbinin hastalıklı olduğu, yani insanın kalbinde iklastın yerinin olmadığını en büyük delili, nefsi arındıran meseleler konuştuğunda zaman insanın uykusu geliyorsa, insanın canı sıkılıyorsa, bir an önce bırakayım gideyim diyorsa, mesela ben şu anda baktığımda böyle bir şey kimsene görmüyorum. Ama siz bunu kalbinizden biliyorsunuz yani. O zaman bu, kimsenin kalbini bilmediğimize göre. Bunu sizin için söylüyorum ve kendim için. Mesela diyelim ki adam iman küfürü anlatırken canlı canlı anlatır böyle koşuna gider çünkü birilerini götürme var ya kendini tatmin ediyor.、İşte、böyle bu tür meselelere gelince ya işte iyi klaslı olmak lazım falan diyorsa eğer bir adam veya alsa veya dinleyen olmak bir an önce bitireydin ne bu ya falan falan finan ediyor tabuada emin olun lifak vardır o kalpte çünkü kalp hastalandı mı kendine faydalı olanı almas? Kalp hastalandı mı kendine fayda peygamber diyor ya.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 Tüm yapmış olduğumuz işlerde, tüm yapmış olduğumuz amellerde bize iklastı nasip etmesi. Biz zaten aciziz, öyle değil mi? Bunun en büyük silahı da duadır. Yani ziya、işte, kimden? Ziya şeytandan. Bizim aziyetimiz ve şeytanın kuvveti, katlara girişi damarda, insanın kanında gezer gibi gezişi biz ona karşı aciziz ve iklastla iklastlamamız lazım ama çok zor onu da elde etmek. Düzene her şeyi bırakacaksın, sadece Allah'a. Bu da Allah'tan yardım istemek lazım. Yani Allah'ım bizi iklastı olamıyoruz. Sen bizi iklastı yapacağız. Yani bunun başkaları neyi yok? Bunun başkaları bir yolu yok. Ve konunun başına her kon dersen sonra hatırlatacağım. Yine söylüyorum. Yani、e, bunu hayat çizelgemize koyalım. Elimizden geldiği kadar yapalım. Günde bir kere daha yosa şu suyu kardeşe verirken, namaz kılırken, bir insana iyilik yaparken bir düşünerim yapmadan. Acaba gerçekten iklastam mı yapıyorum? Yoksa desinler diye. İklast yoksa bırakalım bu adilin. Şik yapmayalım, ölene mi? Veyautta yapalım ama yaparken içinde Allah'ın bana iklası nasibiyle, Allah'ın bana iklası nasibiyle ve aynı zamanda neyi ezberleyelim? Hüsrün müslimde şikten korkulacak yapılan dua var ya işte Allah'ın ben bilip ve bilmediğim durumlarda şik koşmaktan sana sığınırım diye sürekli bu duayı kendimize virt haline getirelim ki bu tehlikeli ve kaypa zeminde kurtulalım yani yoksa hem zemin çok kaypa, hem de çok ince bir oluyor yani.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 Namaz mı kıldın ben yoksa riyam mı yaptım böyle nefsimi muhasabe ederekten ne yapalım şu iki şeyi elimizden geldiği kadar günde bir dakika da olsa en azından hayatımızda geçirelim ki şu dersen Allah bize bereket kolsun yani wa aakhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.